Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam kendilerini bir yaratıcı gibi görüp yaratanla boy ölçüşücesine resim ve heykel yapanlar hakkında şöyle buyurmuştur. Bu suretleri yapanlara mahşer günü bu yaptıklarınıza can verin bakalım denilerek azap edilecektir. Müminleri putperestliğe özendirme tehlikesi bulunmadığı takdirde resim ve heykel yapmak ve kullanmak yasaklanmamıştır. Eğer resim ve heykel bizatihi haram olsaydı Hz. Süleyman'ın emrindeki cinlere heykeller yaptırdığını anlatan Kur'an-ı Kerim onun bu davranışının istisna teşkil ettiğini ümmet Muhammed için örnek olamayacağını mutlaka belirtirdi. Nitekim müşrik olarak ölen babasının bağışlanması için dua eden Hazreti İbrahim'in bu davranışının müminlere örnek olmaması gerektiği özellikle bildirilmiştir. Zira özel olarak istisna edilmediği sürece geçmiş peygamberlerin Kur'an'da anlatılan her hal ve hareketi müminler için örnektir. Emrindeki cinler Süleyman'a da Dilediği şekilde büyük mabetler Saraylar kaleler bu muhteşem Binaların etrafını süsleyen sanat Harikası resim ve heykeller Binlerce kişiye aynı anda yemek Pişirmek için kullanılan Havuz kadar geniş yemek kapları ve Yerinden sökülmeyen sabit Kazanlar imal ederlerdi Sebe suresi ayet 13 Ayşe radıyallahu anh Diyor ki peygamber aleyhisselam Bir gün bir seferden dönmüştü Ben de o sıralar Kapımın giriş kısmına üzerinde canlı varlıklara ait resimler bulunan bir perde takmıştım. Peygamber aleyhisselam o perdeyi görünce hoşnutsuzluğundan dolayı yüzünün rengi değişti ve perdeyi çekip kopardı. Sonra da şöyle buyurdu. Ey Ayşe! Resim ve heykel öteden beri putperestliğin en yaygın aracı olarak kullanılmıştır. Puta tapıcılıktan henüz kurtulmuş bir toplumda, putperestliği çağrıştıracak, cahiliye inançlarını hatırlatacak, bu tür resimleri o resme karşı insanlarda tazim uyandıracak tarzda teşhir etmek, putçuluk eğilimlerinin yeniden nüksetmesine sebep olabilir. Üstelik evin duvarına astığım bu resimler, ibadet sırasında insanı meşgul edip huşudan uzaklaştırır. Onun için bu resimli örtüyü buradan kaldır ve istersen onları yastık ve minder olarak kullan. Puta tapıcılığı yeni bırakmış bu insanlarla eski düşünceleri arasındaki köprüyü ortadan kaldırmak ve bir daha böyle bir saplantıya geçit vermemek için bu konuda çok dikkatli ve duyarlı olmalıyız. Putlara tapmak nasıl günahsa puta tapıcılıkta kullanılan resim ve heykelleri yapmak ve onları sergilemek de aynı şekilde günahtır. Hele bu resim ve heykelleri yapanlar kendilerini bir yaratıcı gibi görerek Kibre kapılıyorsa vay onların haline. Çünkü mahşer gün Allah'ın huzurunda en şiddetli azap görecek insanlar yaratma konusunda yaratanla adeta yarışa girmeye kalkışarak Allah'ın yaratışını taklit etmeye çalışanlardır. Bunun üzerine biz de o örtüyü kesip ondan bir ve iki yastık yaptık diyor Ayşe radıyallahu anh. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Putperestliği cazip hale getirmek için resim ve heykel yapanlar cehennemdedir. Yaptığı her surete mahşer günü hayat verilecek ve bunlar ona cehennemde azap edeceklerdir. Abdullah bin Abbas bu tür resimler yapmak için kendisinden fedwa isteyen ve mesleği resim yapmak olan bir adama eğer mutlaka resim yapman gerekiyorsa insanların tapınma aracı olarak kullanmadıkları ağaçların ve cansız şeylerin resimlerini yap demiştir. Yine Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim tapınma amacına yönelik olarak herhangi bir canlının resim veya heykelini yaparsa mahşer günü hem azabı çarptırılır hem de resmini yaptığı o varlığa can vermeye zorlanır ki ona can vermesi asla mümkün değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhuma'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü en şiddetli azaba çarptırılacak olanlar Allah'tan başka tapınılan varlıklara tazim amacıyla suret yapanlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah yaptıkları resim ve heykeller sebebiyle kendilerini bir yaratıcı gibi görerek kibre kapılan insanlar hakkında şöyle buyuruyor. Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışan ve senin yarattığını biz de yaratırız dercesine küstahlaşan kimseden daha zalim kim vardır? Eğer bu iddialarında samimi iseler haydi küçücük bir zerre, bir buğday veya arpa tanesini yoktan yaratsınlar. Bunu yapamayacaklarına göre sadece şekil taklidi yapmakla kibre kapılıp da kendilerini yaratan Allah ile yarışa cüret etmesinler. Bu Talha radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İçinde köpek ve suret, canlı varlıkların resim ve heykeli bulunan eve rahmet melekleri girmez. Çünkü köpek pis ve tehlikelidir. Bu yüzden evin içinde odada tutulmamalıdır. Ayrıca namaz kılınan yerde ve özellikle kıble tarafına resim bulundurulmamalıdır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir defasında Cebrail aleyhisselam peygamber aleyhisselama geleceğini vaat etmişti. Fakat gelmesi pek gecikti. Peygamber aleyhisselam buna üzülerek dışarı çıktığında Cebrail ile karşılaştı ve geciktiği için ona sitemde bulundu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam biz rahmet melekleri içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz. Senin evinde bir köpek yavrusu bulunduğundan yanına gelmedim dedi. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'a belli bir saatte geleceğine dair söz vermişti. Fakat vakit geldiğin halde Cebrail gelmemişti. Peygamber elinde bulunan sopayı sıkıntıyla yere atarak Allah da elçileri de verdiği sözden caymaz dedi. Son etrafa bakınca sedirin altına bir köpek yavrusu gördü. Bunun üzerine bana Ey Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben Allah'a yemin edelim ki bilmiyorum dedim. Derhal köpek yavrusunun evden çıkarılmasını emretti. Cebrail aleyhisselam da hemen geldi. Peygamber aleyhisselam bana söz verdiğin için oturup seni bekledim fakat gelmedin dedi. Cebrail evinde bulunan o köpek yüzünden gelemedim çünkü biz rahmet melekleri içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz cevabını verdi. Ebu'l-Heyyaç Hayyan bin Husayn rivayet ediyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an. Bana Peygamber Aleyhisselam'ın bir zamanlar beni görevlendirdiği bir işi yapma görevini sana vereyim mi? Nerede bir suret canlı varlıklara ait olan insanların tazim gösterdikleri, önünde eğildikleri resim veya heykel bulursan, zihinlerden de gönüllerden şirk izlerini tamamen silmek için onu tanınmaz hale getir. Rastladığın her yüksek ve gösterişli kabri de yerle bir et. Bir karıştan daha yüksek bir kabir kalmasın dedi. 306. Bab Av, çoban ve ziraat köpekleri dışında köpek beslemenin yasaklanması. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim av, bekçi veya çoban köpeği dışında sırf eğlence ve süs olsun diye evinde köpek beslerse her gün sevabından iki ölçek eksiltilir. Bir başka rivayette bir ölçek eksilir şeklindedir Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir kim ziraat veya koyun köpeği dışında köpek beslerse her gün kazandığı sevabından bir ölçek eksilir Müslüm'ün bir rivayeti şu şekilde her kim av koyun ve ziraat köpeği dışında köpek beslerse her gün sevabından bir veya iki ölçek eksilir 307. Bab hayvanlara çan takmanın kerati. Ebuhur el aradi Allahü Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Yanlarında köpek ve çan bulunan bir toplula melekler arkadaşlık etmez. Yani rahmet melekleri yanlarında av, çoban ve bekçi köpeği dışında köpek bulunduran veya binek hayvanların boynuna çan, zil Çıngırak gibi şeyler takarak yolculuk eden kimselerden uzak dururlar. Köpekler pis ve tehlikelidir. Taşıdıkları mikrop ve tenyalarla insan sağlığına zarar verebildikleri gibi zaman zaman insanlara saldırıp yaralama ve ölümlere de sebep olmaktadırlar. Hayvanın boyununa aslan ve hayvan yürüdükçe ses çıkaran çanlar ise sürekli gürültü yaparak kafiledeki insanlar rahatsız eder, düşünmekten ve Allah'ı zikretmekten alıkoyar. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Lüzumsuz yere hayvanın boynuna takılan zil ve çan şeytan çalgılarındandır. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam pislik ve dışkı yiyen hayvanlara semer veya eğer vurmadan binmeyi ve bir süre temiz yiyeceklerle beslemeden böyle hayvanların etini yemeği ve sütün içmeyi yasakladı. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mescide tükürmek günahtır, cezası da onu ortadan kaldırmaktır. Ayşe radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam bir keresinde mescidin kıble duvarında balgam veya tükürük yördü. Ve hemen onu bir taş parçasıyla kazıyıp temizledi. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhisselam zamanında mescitlerde bugünkü gibi halı veya kilim serili değildi. İnsanlar camide kum ve toprak üzerinde ve ayakkabılarıyla namaz kılarlardı. Hatta mescidin üzeri hurma dallarıyla örtülü olduğu için yağmurlu günlerde orada namaz kılanların alnı çamura bulanırdı. Bir de içinde bulundukları ağır hayat şartları sebebiyle o günkü insanların temizlik anlayışı farklıydı. Özellikle çölde yaşayan bedeviler görgü kurallarını pek bilmezlerdi. İşte bu bedevilerden biri gelip mescidin içinde küçük abdestini bozmaya başladı. Bunun üzerine bazı sahabiler hey hey diye bağırıp adama engel olmak istediler. Fakat Resulullah Aleyhisselam dokunmayın rahat bırakın adamı buyurdu. Adam işini bitirdikten sonra Resulullah Aleyhisselam onu yanına çağırdı ve kendisine bu mescitler abdest bozmak ve benzeri tiksinti verecek şeyler için yapılmış yerlere değildir. Buralar ancak Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak içindir buyurdu. Daha sonra cemaatten birini emretti. O da bir kuva su getirerek bedevinin abdest bozduğu yere döktü. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kim camide yüksek sesle kayıp eşyasını soruşturan bir adamı duyarsa Allah onu bulmayı sana nasip etmesin desin. Çünkü camiler böyle işler için yapılmamıştır. İnsanların huzur içinde ibadet edebilmesi için yapılan mabetlerin uhrevi atmosferine aykırı düşecek bu gibi tavır ve davranışlardan uzak durulmalıdır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Camilerin içinde mal alıp satan birini görürseniz Allah sana kazanç vermesin deyin Orada yitik soruşturan birini gördüğünüzde de Allah onu bulmayı sana nasip etmesin deyin Zikir, ibadet ve ilim merkezi olan mescitlere günlük dünya meşgaleleri taşınmamalı Bu ölüvi mekanlar sokak, çarşı ve panayır yerlerine döndürülmemelidir Büreyda radiyallahu anh anlatıyor Bir adam camide kırmızı devemi gören var mı diyerek yitiğini Soruşturuyordu Peygamber aleyhisselam onu görünce Bulamaz olasın Camiler hangi amaç için yapılmışsa Ancak o maksatlarla kullanılmalıdır Buralar insanların Özel ilanlarını vereceği yahut mallarını Pazarlayacağı yerler değildir Camiler namaz kılmak Kur'an okumak Allah'ı anmak ilmi ve eğitici sohbetler yapmak Ümmeti ilgilendiren Önemli konulara görüşmek için Yapılmış mekanlardır Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam camide alışveriş yapmayı, yitik soruşturmayı ve şiir okumayı yasaklamıştır. Çünkü mabetler sokak çığırtkanlıklarının sergileneceği yerler değildir. Camide her an namaz kılan Kur'an okuyan, zikirle meşgul olan insanlar vardır. Bu insanlar rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak yasaklanmıştır. Hatta Kur'an okurken Vaaz verirken ve Allah'ı anarken dahi mescitte gereksiz yere sesi yükseltmek doğru değildir. Saib bin Yezid radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde bir gün camide oturuyordum. Bir bana taş attı. Baktım ki taşı atan halif Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Hemen yanına gittim caminin içinde bağıra çağıra konuşan iki adam bana göstererek git şu iki kişiyi bana getir dedi. Gidip adamları getirdim. Onlara siz nerelisiniz diye sordu. Adamlar Taifli izleyince Ömer eğer Medine'li olsaydınız Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde sesinizi yükselttiğiniz için canınızı yakmıştım. Bu seferlik cahilliğinize vererek sizi affediyorum fakat bir daha camide yüksek sesle konuştuğunuzu görürsem sizi kesinlikle cezalandırırım dedi. Evet saygıdeğer dinleyenler 311. bab insanları rahatsız edecek korkularla camilere gelme yasağı Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sarımsağı kast ederek şöyle buyurmuştur Kim şu bitkiden yemişse ağzının kokusu geçinceye kadar toplantılarımıza ve sohbetlerimize gelmesin mescidimize yaklaşmasın Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam soğan, sarımsak gibi kötü kokan yiyecekleri kastederek şöyle buyurmuştur. Kim şu bitkiden yemişse yanımıza yaklaşmasın, bizimle birlikte namaza durmasın. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Kim sarımsak veya soğan yemişse bizden veya mescidimizden uzak dursun. Kim sarımsak, soğan, pırasa gibi kötü kokulu bir yiyecek yemişse mescidimize yaklaşmasın çünkü insanoğlunu rahatsız eden bu tür pis kokular melekleri de rahatsız eder Ömer bin Hattab radiyallahu anh halifeli esnasında bir cuma gün hutbe verirken şunları söylemiştir ey müslümanlar siz hoş bir kokuya sahip olmadığını gayet iyi bildiğim iki bitki sarımsak ve soğan yiyor ve o şekilde camiye geliyorsunuz oysa ben peygamber aleyhisselamın camide bulunan birinde Bunların kokusunu duyduğunda o kişiyi mescitten çıkıp baki kabristanına kadar uzaklaşmasını emrettiğini görmüştüm. Öyleyse ağız kokusuna sebep olan bu tür sebzelerden yemeğin Kim bunları mutlaka yiyecekse hiç değilse pişirerek kokusunu gidersin. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.